Herkese mutlu günler. Açık Radyo 94.9 Balık Gözü'ndeyiz. Balık Gözü'nün üçüncü yayın dönemindeki programlarından ilkini dinlemektesiniz şu anda. Evet balık gözünde tekrar bir hatırlatalım nefret e, söylemi ve medya üzerine konuşuyoruz ve aslında haberlerin biraz daha derinlerine bakıyoruz. Ayrımcılık e, ötekileştirme içeren haberlerden bahsediyoruz daha çok ve e, bunların göz önünde olmasını sağlıyoruz ve balık gözünde bunun yanında buna bir de röportajlar eşlik ediyor zaman zaman. Ee, o yüzden bugünkü ilk balık gözünden neler olacağından da bahsetmiş olalım. Programın ikinci bölümünde CHP... Bursa Milletvekili Aykaner Demir ile bir telefon bağlantısı yapacağız ve CHP'nin geçtiğimiz günlerde nefret suçlarına karşı hazırlamış olduğu bir rapor vardı. Bilim Yönetim ve Kültür Platformu dahilinde yaptıkları bir çalışmaydı ve sunumunu Aykaner Demir yaptı. Dediğim gibi bu raporla ilgili sorular soracağız ve Aykaner Demir aynı zamanda bir sosyal antropolog, nefret söyleminin belki biraz daha toplumdaki Sebeplerinden de bahsedeceğiz, nereye kadar indiğini de konuşacağız. Eğer fırsat kalırsa, zaman kalırsa. E, fakat ondan önce ilk bölümden bahsedelim ve ilk bölüme başlayalım zaten. E, biliyorsunuz ki bugün de 49. günündeyiz. Açlık açlık grevleri devam ediyor. Açlık grevleri bundan 49 gün önce başladı. Yaklaşık 64 cezaevinde. Ve yaklaşık 700 tutuklu şu anda açlık krevinde ee, ve bunu, bununla ilgili olarak da BDP'den bir açıklama geldi. İstanbul'da 34 ilçede sivil itaatsizlik hazırlığı e, diye düştü bu haberlere önce ve e, 30 Ekim gününde topyekun direniş günü ilan edildi ve bununla Birlikte birçok ilçede ve birçok yerde kepenk kapatma, e, hatta açmama, kontakları kapatma, çocukları okula göndermeme gibi e, eylemler buna eşlik etmiş olacak. Şimdiye kadar açlık grevine e, kimler destek vermiştiği çok kısaca bir hatırlarsak ki... Neredeyse her gün birçok yerden ve Türkiye'nin birçok ilimden bir sürü destek mesajları geliyor ve işte iki günlük açlık grevine giriyor insanlar ardından bırakıyorlar ama ondan önce Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri başlayacaklarını söylediler. iki günlük bir açlık grevine. Aleviler bir açıklama yaptılar bununla ilgili. Biz diyalog, özgürlük ve barış yolunun açılması, istiyoruz. Bu talepleri e, AKP hükümetini ve diğer tüm siyasi partilerle ilgili kamuoyunun, duya, kamuoyunu du, duyarlılığa davet ediyoruz dediler. Uluslararası Aförgütü bununla ilgili bir açıklama yaptı ve e, kendileri aslında e, açlık grevindeki insanların nitelikli sağlık e, görevlileriyle muhatap olmaması ve sağlıkla e, ilgili erişim duydukları, ihtiyaç duydukları şeylere, tedavilere de aynı zamanda e, ulaşamadıklarını söyleyip bunların hemen sağlanmasını söylediler. E, İnsan Hakları Derneği Türk, Türk Tabipler Birliği de diğer destek verenlerdendi. Aynı zamanda birçok sanatçı da ölüm değil çözüm istiyoruz. Başlığı altında açılan bir imza metnine imza attıklarını söylediler. Raquel Ding, Zeynep Tambay, İpek Çalışlar, Lale Mansur, Deniz Türkali de bu açıklama yapanların arasındaydı. Başka bir haber aslında açlık grevleri 49 gündür devam ederken medyanın buna oldukça... ...oldukça ciddi biçimde sessiz kaldığını gördük... ...bu süreçte izlediğimiz diğer önemli bir durum da buydu... Ee, ...ve e, dediğimiz gibi birçok imzacı var... ...ama mesele galiba bunun e, siyasi irade... ...ya da siyasetçilerin bir şey söylemesinden geçiyor... ...o yüzden herkes verebildiği kadar çok destek vermeli diye düşünüyoruz... ...evet haberlerden bahsedelim biraz... E, ...aslında balık gözü 25 dakika sürüyor... Ee, o yüzden çok da giremiyoruz haberlere ve iki haftada bir yayınlanacak yeni yayın döneminde de. Ee, bugün bir röportaj da yayınlayacağız. O yüzden çok kısaca belki bir önemli olanlardan biri medyada nefret söylemi raporu e, açıklandı. Granting Vakfı'nın e, bir projesi aslında bu nefret söylemi ork projesi. E, her dört ayda bir çıkıyor ve her dört ayda bir medyayı izliyorlar e, Ve bunun sonucunda çıkan e, raporu yayınladılar tekrar. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ayları izlenmiş. E, rapordan dikkat çekenlerden bazıları nefret söylemine en sık rastlanan tür köşe yazarları içerisinde olmuş. E, ve yine bu e, genellikle köşe yazarları tarafından zaten çok da rahatlıkla istedikleri gibi yazdıkları için bir taraftan da köşe yazarları köşelerinde sık sık nefret söylemine yer verir olmuşlar. Ee, en çok ulusal basında gözlenmiş %82'lik gibi bir, büyük bir oranla ve yerel basında da %28 olarak oranlanmış. Etnik gruplara ve inanca göre nefret söylemi daha çok görülmüş. E yaralanlar alanlar arasında haber ve köşe yazılarında en sık hedef grupları sırasıyla Ermeniler, Hristiyanlar, Yahudiler ve Rumlar olarak yer almış. Ee, Kürtlere yönelik nefret söylemi arttı yazıyor raporda. Kürtlere yönelik nefret söyleminde de artıştan söz edildi. Bu artışın çatışma döneminin yoğunlaştığı Temmuz ve Ağustos aylarına denk geldiği de gözlerden kaçmamış. Medyada nefret söylemi ve izlenme raporunda tabii ki LGBTT bireylerine ve yönelik hakaretler ve aşağılanma içeren ifadelerin yer aldığı ve köşe yazılarının da eşcinselliğin genellikle doğrudan sapıklık, hastalık, ahlaksızlık veya sosyal felaket olarak tanımlandığı görülmüş. Yine kürtaj eylemine katılan kadınlara özellikle aşağılamalar yapılmış birçok basın yayını organı, organında. Nefret söylemi içeren haberler ve köşe yazılarından bazıları, bazı örnekler aslında gazetelerden örnek vermek gerekirse Yeni Şafak, Yeni Çağ, Milli Gazete, Milat Gazetesi, Orta Doğu'nun yanı sıra Şok, Sözcü ve Vatan Gazeteleri de nefret söylemi raporunun içinde yer almışlar. Ve e, genelde raporda da e, abartma, yükleme, çarpıtma, kü küfür, hakaret, düşmanlık gibi e, şeylerle ortaya çıkmış bu. Dileriz ki bir sonraki raporda bunun nispeten azaldığını ya da biraz daha değişme yoluna girdiğini görelim. Evet başka bir haber. Biraz daha futbolla ilgili diyebiliriz. UEFA son dönemde artan ırkçılık ve ayrımcılık olaylarına karşı sosyal sorumluluk projeleri geliştirmeye başlamıştı. Ve son projesine de Galatasaraylı oyuncu Deni de katılmış. Deni bununla ilgili bir açıklama yapmış. E, Deni Cameron'lu. Kamerunlu oyuncu e, futbol evrenseldir herkes futboldan anlıyordur belki her insanın fikrini ve düşüncesini değiştiremeyiz ama biz futbolcular sorumluluk alıp ayrımcılığın her türlüsüne karşı savaşabiliriz çünkü sonuçta siyah ya da beyaz tüm bu insanlar şampiyon liginde maça çıkıyor ya da maçı izlemeye geliyor demiş e, yine bununla ilgili. ...bununla ilgili değil ama buna ek olabilecek başka bir haber var. Türkiye'de ilk defa bir futbolcu ırkçılık iddiasıyla dava açılıyor. Bu da Emre Belezoğlu. Kendisi Didier Zokora, 15 Nisan'da yapılan maçta Emre Belezoğlu tarafından hakarete uğramıştı. Kendisine pis zenci dediğini... Söylüyor ve bu konuda da bir dava açılacak. Heyecanla bekliyoruz diyebiliriz. Başka bir blogdan bahsetmek istiyorum. Yine çok hızlı geçiyorum ama zaman kısıtlı diye. Adnan, Adnan Hoca suçistiyor.blogspot.com adresine bir bakarsanız eğer e, bu açılmış ve imzayı da açılmış bir site aynı zamanda şimdiye kadar e, biyolog Richard Dawkins'in web sayfasını e, ve ateizm orgu yüzlerce kere başka blog ve web sayfalarından sürekli e, kötü e, ve nefret söylemine maruz kalacak şekilde eleştiren e, Oktar Hoca ile ilgili bir e, dava açılması gündemde ve adlanhoca suçişliyor.blogspot.com adresinde de bu meselenin detaylarını e, görebilirsiniz. Bir dergi haberi var. Bunun ardından bir müzik molası vereceğiz. Ardından da telefon bağlantısını gerçekleştireceğiz. E, Romca diye bir dergi çıkıyor. Avrupa'da 90'lı yılların başından itibaren aslında çok sayıda roman dergi. ...ve gazete çıkarılmıştı ama Türkiye'de ise 2012 yılına kadar romanlar tarafından çıkarılan herhangi bir basılı süreli yayın yoktu. Şimdi Romca isimli bir dergi çıkıyor ve içinde daha çok romanların dertlerini dergiyle de anlatacak birçok şey olacakmış. Mefisto İstanbul Taksim'deki Mefisto kitap evinde de bunu bulabilirsiniz. Şimdi kısa bir müzik molası diyelim ardından tekrar burada olacağız... Harişten gazacılar geliyor, var mı? <gülüyor> Söyledik biz hep bülbül misali Ağlar saraylarda kibirli Yer döşek gök yorgan etmedik mi? Ağlar saraylarda kibirli Yer döşek gök yorgan etmedik mi? Ya kalmışsam bir çare deli ormanda Su ister avare gönlüm çöldeyken yolum Yürümesem mi yoksa dursam olmaz ki Ha gayret az kaldı az mı kaldı Huzur bizden uzak yoksa tuzak mı sonrası var mı yoksa hepsi bu kadar mı gittiğimiz yolların sonrası var mı yoksa hepsi bu kadar mı Ekan Bey hoş geldiniz Balık Gözü'ne. Hoş bulduk. Siz e, şimdi CHP Bilim Yönetim ve Kültür Platformu nefrete karşı bir arada yaşamı savunmak başlıklı e, bir rapor hazırladınız ve nefret söylemi, nefret suçları ile ilgili e, Türkiye ile ilgili bir rapor bu. E, raporda e, göze çarpan neler var? Aslında belki de çözüm önerilerinden bahsedebiliriz. Siz neler olarak görüyorsunuz o çözüm önerilerini? Evet ben milletvekili olmadan önce de e, akademik hayatımda nefret söyleme, nefret suçları üzerine çalışmalar yürütüyordum. E, siyasette de e, yine eski e, çalışmalarımı sürdürme imkanı buluyorum. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de çok duyarlı olduğu bir konu nefret söyleme, nefret suçları. E, eşit yurttaşlığı güçlendirmek için, temel hak ve özgürlükleri güçlendirmek için e, yaptığımız çalışmaların e, başında geliyor bu alandaki e, mücadelemiz. Bu politika notumuzda Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu'nun yayınladığı 8. politika notu. Daha önce farklı sosyal politika alanları üzerine politika notları yayınlamıştık. Eğitimden sağlığa değişen alanlarda. Bu sefer de Türkiye'nin kanayan bir yarasına parmak basmak istedik. O da işte her geçen gün yaygınlaşan ve kamuoyu vicdanında önemli acılara yol açan nefret suçları oldu hı hı. E, politika notumuz hem bir tespitle başlıyor yani e, Türkiye'deki nefret söylemi suçlarına ilişkin bir e, genel durum değerlendirmesi sunuyor ama aynı zamanda da e, dünyadaki e, bu alanda yaşanan gelişmelerin ışığında Türkiye için e, siyasa önerileri e, sunuyor e, nedir dünyadaki gelişmeler e, gerek e, Avrupa Birliği olsun gerek Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı olsun e, gerekse e, çağdaş demokrasilerin <gülüyor> ulusal düzenlemeleri olsun e, hep nefret suçlarıyla mücadeleyi e, konunun önemli bir yükümlülüğü olarak görüyor. Ve e, bu yükümlülüğün parçası olarak da bir yandan e, nefret suçlarıyla kararlı bir mücadele ve ceza yaptırım yer alırken diğer yandan da e, gerek istatistik toplama ee, verileri hı hı. derleme, raporlama ee, gerekse toplumda bir farkındalık yaratma gibi e, ödevler yüklüyor. Hı hı. Ee, bizim arzumuzda e, Türkiye'de çağdaş sosyal demokrasinin temsilcisi olma iddiasında bir Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim iddiamızda e, Türkiye'nin e, benzeri bir e, çaba içine girmesi. Hı hı. Yani kamunun e, bir an önce e, gerek e, caydırıcılık noktasında gerek cezai müeddeler noktasında ama gerekse de veri toplama e, yani izleme ve raporlama noktasında e, farkındalık yaratma noktasında eğitim noktasında e, bir an önce harekete geçmesi. Hı hı. E, bu çözüm önerimizi de yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir çözüm önerisi olarak sunmak istemiyoruz. Aksine e, sosyal demokrasinin yönetişim anlayışından yola çıkarak Hı hı. Farklı sivil toplum kuruluşlarının ve farklı siyasi partilerin ortak bir çabasının ürünü olarak bir yasal düzenleme çıkmasını arzu ediyoruz. Aslında nefret suçlarının e, burada partiler üstü olduğundan da bahsetmiş oluyorsunuz bunu söyleyerek tabii. Evet e, bu, bu çabanın e, önemli bir bölümü partiler üstü ve e, sivil e, bir girişim olmasından kaynaklanıyor. Neden? Çünkü Türkiye'de bugün 70'in üzerinde sivil toplum kuruluşunu bir araya getiren bir platform mevcut. Bu platformun temel hedefi Türkiye'de nefret suçlarıyla mücadele için yeni bir yasal düzenleme çıkarılması. Hı -hı. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak platformun temel talebinin ve ortaya çıkardıkları taslak metnin çok iyi bir başlangıç noktası olduğunu düşünüyoruz. Meclisteki ilgili komisyonlarda bu taslak metin üzerinden partiler üstü bir uzlaşmaya varılabilir diye düşünüyoruz. Hı hı. Bu noktada toplumsal mutabakat önemli. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu yasayı çok sesek de bu yalnızca bizim yasamız olsun istemiyoruz. Bu Türkiye'nin yasası olsun. Hı hı. Sivil toplumun öncülüğünü yaptığı, siyasi partilerin de üzerinde uzlaştığı bir mutabakat metni olsun istiyoruz. Ee, bu noktada da elimizden gelen katkıyı vermeye, e, yapıcı olmaya... Parti üstü yaklaşmaya açığız ve hazırız. Evet. Peki bu konuyla ilgili olarak aslında bir de meclisteki milletvekilleri ayağı var. Acaba e, arada aranızda böyle bir şekilde konuşuluyor mu bu mesele? Yani milletvekillerinin bu konudaki havası nasıl basına yansıyan bir tutum var. Bir şekilde e, açık olduklarını da görüyoruz zaman zaman. İşte bazı milletvekilleri ya da bazı partiler daha kapalılar bu konuda. Ama böyle aranızda konuşulduğunda o hava nasıl acaba mecliste? Ben onu Merak ediyorum. E, biliyorsunuz ki e, Türkiye'de e, partilerde milletvekillerinin iradesi her zaman çok da önemli olmuyor. Hmm. E, yani Cumhuriyet Halk Partisi örneğin bu konuda e, bir parti olarak e, gerek milletvekilleriyle gerek mer genel merkeziyle bu yasanın arkasındayken e, diğer partilerde lider desteğinin olmaması genel merkez desteğinin olmaması e, çoğu hmm. zaman milletvekillerinin iradesinin önüne geçebiliyor. E, dolayısıyla e, bizim umudumuz şu açıkçası, diğer partilerde de e, genel başkanlar bu konuyla ilgili bir hassasiyet gösterirlerse e, ben milletvekillerinin de biraz daha sıcak yaklaşabileceğini düşünüyorum. <gülüyor> e, Cumhuriyet Halk Partisi olarak zaten biz e, seçim bildirgemizde bu konuda bir tarihte bulunduk. E, yani bizim parti politikamızdır e, ve bu konuda gereken neyse e, biz grup olarak yapmaya hazırız. E, <gülüyor> ben yine BDP'nin konuya sıcak baktığını biliyorum. Hı hı. MHP ve AKP söz konusu olduğunda da benim umudum genel başkanların bu konuda milletvekillerine biraz daha özgürlük alanı, inisiyatif alanı tanıyacakları noktasında. Evet. Bir de nefret söylemiyle galiba mücadele biraz da toplumda başlayacak sanırım. Yani bu mesele bir zihniyet dönüşümü de diyoruz. Kırılma noktası da sanırım bunu daha çok konuşmaktan da geçiyor olabilir. Kesinlikle e, ben toplumsal zihniyet dönüşümünün e, bu meselenin anahtarı olduğunu düşünüyorum. Evet. E, ve de e, Türkiye'de çok önemli bir yanılgı var. E, i̇nsanlar ve toplum e, barış içinde e, ve nefreti barındırmıyor. E, suçun ve nefretin tek kaynağı devlet şeklindeki bir yanılgı var. Hı hı. Devlet merkezci bir analiz bu. E, ben hep şunu iddia ettim bir sosyal antropolog olarak. E, aksine e, insanlar ve e, insan toplulukları nefretin e, kaynağının çıktığı e, yerler. E, devlet toplumda var olan nefreti ve bu söylemi ve şiddeti e, biraz e, mobilize ediyor, örgütlüyor, e, ona meşruiyet kazandırıyor ve yaygınlaştırıyor. Hı hı. E, dolayısıyla yalnızca yasalarla, yalnızca bürokrasiyle e, bir çözüm mümkün değil. Evet. E, Toplumsal zihniyet değişimi için gereken bütün diğer e, süreçlerin de e, gerçekleşmesi gerek. E, kısacası herkesin bir aynaya bakıp e, nefret söyleme, nefret suçları söz konusu olduğunda e, benim eksikliklerimle, benim peşin hükümlerimle, benim önyargılarım ne, ben hangi noktada duygudaşlık, empati kurmada yetersiz kalıyorum diye sormalı. Çünkü öz eleştiri olmadan, bir farkındalık olmadan e, ileri gitmek mümkün değil diye düşünüyorum. Evet. Ee, ve e, tüm yurttaşlarımıza da nefretsiz günler diliyorum. Bir arada yaşamı savunmalarını diliyorum. Evet. Peki ben bir de çok kısa başka bir sorudan, soru sormak istiyorum size Aykan Bey bulmuşken. E, bugün açlık grevlerinin 49. günü e, ve bu konuyla ilgili de... E, yani birçok şey oldu ve bugünü de yani programın yayınlandığı bugün biz bir gün önce kaydetmiş olduk programı. BDP bir itaatsizlik çağrısı yaptı. Siz bununla ilgili ne söylersiniz acaba? Nasıl görüyorsunuz bu süreci? Şimdi dünya siyasi tarihine baktığımız zaman gerek Avrupa'da gerek dünyanın diğer kıtalarında açlık grevlerinin önemli bir siyasi mücadele aracı olarak kullanıldığını görüyoruz. Hı hı. Ülkemizde de çok sıklıkla başvurulan ve çok acı sonuçları, çok ağır bedelleri olan bir eylem bu. Hı. Gerek açlık krevinde yer alan bireyler için ama gerekse de toplumun geri kalanı için hem kalıcı hasarları olan hem de can kaybına yol açan bir süreç bu. Hı hı. Dolayısıyla da her sorumlu siyasetçinin, her sorumlu devlet adamının ee, bir gün bile kaybetmeden e, konuya eğilmesi gerektiği düşünüyorum. E, çünkü açlık grevinde gerçekten 24 saat çok uzun bir süre. E, kalıcı bedensel, zihinsel ve psikolojik hasarların engellenmesi için bir gün bile çok önemli bir süre. Hı hı. E, fakat topluma baktığımızda bugün e, ben çok da bir duyarlılık ve duygudaşlık göremiyorum. Hı hı. E, yani e, buradaki e, sağlık kaybı ya da can kaybı ihtimaline karşı e, insancıl duygularla e, duygudaşlık kurmaya çalışan ve e, sorunun giderilmesi için kendi siyasi temsilcilerine e, çağrıda bulunan, talepte bulunan e, bir e, kitlesel hareketlenme göremiyorum. E, bu e, açıkçası biraz e, Türkiye için umut kırıcı. E, benzeri süreçleri, örneğin Kuzey İrlanda'da, e, takip edenler e, bilirler ki e, siyasetçilerin duyarsızlığı e, ölümlere yol açmış ve e, bir dönem e, Kuzey İrlanda ve İngiltere siyasetinde önemli tıkanmalara yol açmıştı. Hmm. E, benim korkum o ki e, Türkiye'de de e, yaşanabilecek can kayıpları e, gerek e, bu bireyler yakınları ve toplum için e, büyük travmalar yaratabilir e, gerekse de e, Türkiye siyasetinde Belki de mevcut çıkmazların daha da uzamasına ve çözümsüzlüğün de siyasetin temel sonucu olmasına yol açabilir. Bu da benim endişem. Evet. Peki acaba CHP'nin bununla ilgili CHP'nin ya da sizin somut bir girişiminiz olacak mı? Aslında Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması var. Ama bunun üzerine siz ne dersiniz? Son soru. Konuyla ilgili gerek genel başkan. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu gerek, gerekse insan haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sezgin Tanrı Tanrıkulu hı hı. E, açıklamalarda bulundular. Ve Cumhuriyet hı hı. Halk Partisi adına e, konuyla yakından ilgili e, ve konunun takipçisi olduklarını belirttiler. Hı hı. E, partimizin konuyla ilgili en yetkili ağızlarından e, tavrı açık, e, bana da bir milletvekili olarak düşen e, bir Hak ve özgürlükler temelli çalışan milletvekili olarak düşen hı hı. E, Türkiye'de e, insancıl siyasetin, Türkiye'de uzlaşma siyasetinin, e, Türkiye'de barış siyasetin yükseltilmesi için e, yapıcı olmak, e, mutabakata açık olmak, e, müzakereye açık olmak ve insanları her şeyden önce e, dinlemeye, anlamaya e, ve onların gözünden dünyayı görmeye çalışmak diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ederim Erkan Bey. Konuk oldunuz tekrar balık gözüne. Ben teşekkür ederim. Bütün dinleyicilerimize de özgür ve eşit bugünler ve yarınlar dilerim. Teşekkür ederiz. Evet, balık gözünden bu haftalıkta bu kadar diyeceğiz. Ee, programın ilk bölümünde gündemden haberlerden bahsettik. İkinci bölümünde de CHP Bursa Milletvekili Aykaner Demirle ile CHP'nin nefret suçlarıyla ilgili hazırladığı e, rapordan öneriden ve yine Aykaner Demir'in de aşçı ile ilgili e, fikirlerinden bahsetmiş olduk. İki hafta sonra Salı günü yine burada 16:30'da görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.